649. konu, Hz. Ali'nin öğüt vermek üzere idarecilerine mektuplar yazması, Hz. Ali bazı idarecilerine şunları yazmıştır, İşlerinde acele etme, itidalle hareket et, düşün ki ölümün seni yakaladığı ve kendi nefislerine zulmedenlerin pişman olup saçını başını yolduğu bir gün desin, tevbe fırsatını kaçıranlarla zalimler geri dönmeyi istemektedirler, amel defterinde sana sunulmuştur.